Hakk'ın rızasına ve cennete doğru müstakim bir yolculuk. Sırat, Sırat Köprüsü. Köprüsü İnsan bir yolcu, Elesten ebede bir yolcu. Cennetten dünyaya, Dünyadan ukbaya, Doğumhaneden gasilhaneye, kabirden de mahşere bir yolcu. Bu uzun yolun sonunda müthiş bir yol ayrımı var. Sırat Köprüsü İnsan ya Sırat Köprüsü'nden geçip ebedi huzur ve saadete, yani Allah'ın rızasına cennetlere kavuşacak, yahut Rabbimiz muhafaza buyursun. Cehennem üstüne kurulmuş bu köprüden düşüp kahrı ilahiye dökchar olarak cehenneme yuvarlanacak. Bu insanın dünyadaki yolculuğunun istikametine bağlı. Bu sebeple ebediyet yolcusu olan insan hidayete yani rehberliğe muhtaç. Rabbimizin muazzam bir lütuf ve keremi olan cennet pusulası ve rahmet haritası olan Kur'an'a muhtaç. Yine en büyük bahş ve ihsan olan hidayet rehberlerine, hakikat kılavuzlarına yani peygamberlere ve varisleri olan hak dostlarına muhtaç. Hazreti Mevlana seslenir. Ey hak yolunun yolcusu, kendine bir rehber seç. Çünkü bu yolculukta rehbersiz olursan, pek büyük afetler, korkular ve tehlikeler vardır. Çok defa geçtiğin dünya yollarında bile kılavuzsuz gidersen şaşırır kalırsın. Ya hiç görmediğin bir yolda ne olursun? Okyanusların zaman zaman dümdüz çarşaf gibi olmasına aldanmamak. Orada dev dalgaların olduğunu unutmamak lazımdır. Bu bakımdan iman gemisinde kaptanın dirayetli, rotanın müstakim, yelkenlerin tevhid olması lazım. İnsanın bu manevi yolculuğunda iki tehlikesi vardır. İki yol kesici. İki tehlikeden biri ıssız yollarda insanları sesleriyle dehşete düşüren ve insanın yolunu şaşırtan canavarlar yani şeytanlardır. Aklını başına al da kılavuzsuz olarak yola düşme. Ey ahmak! Eğer başında mürşidin gölgesi olmazsa gül yabani sesleri yani şeytan vesvese ve telkinleri seni şaşırtır, yolunu saptırır. Bu yola düşmüş senden daha akıllı nice kişiler vardı ki hepsi de mürşitsiz sapıttılar, yollarını kaybettiler. Yalnız ve yanlış gidenlerin Nasıl yollarını şaşırdıklarını Kur'an'dan dinle. Kötü ruhlu şeytanın onları ne hale getirdiğini anla. Şeytan onları doğruluk yolundan, insanlık yolundan yüz binlerce yıl uzaklara düşürdü. Felaketlere uğrattı, çırılçıplak bıraktı. Onların çürümüş kemiklerini ve dağılmış saçlarını gör de ibret al. Fakat merkebini onların gittikleri yola sürme. Nitekim Kur'an-ı Kerim helak olmuş kavimlere dikkatimizi çekmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Ali İmran 137 İnsanın yolculuğunu tehlikeye düşüren ikinci tehlike ise İnsan varlığının bineyi merkebi hükmünde olan nefistir. Terbiyeye muhtaç nefsi emmaredir. En süfli nefistir. Kulu Rabbinden uzaklaştırarak kötülükleri işlemeye tahrik eden isyankâr nefistir. Bu vaziyetteki nefsin yegane maksadı heva ve heveslerini ölçüsüzce tatminden ibarettir. Nefsani arzuları kabaran insan, başına gelecek tehlikeleri unutur. Firavun gibi kendisini la el sorumsuz, mesuliyetsiz olarak görür. Nefsinin her menfi arzusunu rahatlıkla yerine getirmeye çalışan gafil, bu hoyratlığın neticesinde aygıra döner. Kalbi kasbete duçar olur. Günahlar ve zulüm kendisine bir musiki gibi hoş gelmeye başlar. Mevlana buyurur. Merkebin boynundan yakala. Onu doğru yola, hak dostlarının yoluna sür. Sakın ha merkebi kendi keyfine bırakma. Yularını elinden salı verme. Çünkü o yola değil gaflet çayırı tarafına gitmek ister. Sen bir an gaflete düşer de nefis merkebinin yularını bırakacak olursan gaflete düçar olursun. Merkep temsilindeki nefse emmare hak ve hakikat yolunun düşmanıdır. Nefsani arzularıyla gaflet çayırının sarhoşudur. O üstüne binen nicelerini uçurumdan aşağı atarak helak etmiştir. Eğer sen yolun doğrusunu bilmiyorsan, üstüne bindiğin merkep neyi isterse onun aksini yap. Zaten kurtuluş yolu, nefis merkebinin gitmediği yoldur. Nefsin isteğiyle az dostluk et. Çünkü seni Allah yolundan azdıran, saptıran O'dur. Dünyada hakikat yolcularının gölgesinden başka hiçbir şey nefsin dileğini ve isteğini kırıp geçirmez. İnsan hayat yolculuğunu hakkın emirleri üzere Resulünün sünnetinin rehberliğiyle dosdoğru yaşarsa ömrünün sonunda saadetli bir ölümle gerçek hayatın kapısından girer ve sırattan da kolayca geçer. İnsan Dünya yollarında aklına güvenir. Hakikat ve marifet yollarında ise aklın da üstünde bir akıl gerekir. Akıllar üstü akıl. Senin aklın deveciye benzer. Sen de onun çekip götürdüğü deve gibisin. İstemesen bile o dilediği yere seni çeker götürür. Allah'ın velileri aklın da aklıdır bütün akıllarsa develer gibi başlangıcından kafilenin sonuna kadar hep onların kontrolü altındadır onlara ibret gözüyle bak da anla ki yüzbinlerce cana bir veli kılavuzluk etmektedir 40 kişi uyusa kimse kimseyi kaldıramaz fakat bir kişi uyanıksa Herkesi uyandırır. Aklı vahyin muhtevasında eritmeyenler, akla gereğinden fazla itimat edenler, aklı nefis ve şeytan kumandasına kaptırır. Nefis ve şeytan da insana yolunu saptırır. Tarihte hak yolundan sapmış bir takım fırkalar, İlahi hakikatlere aykırı görüşler ileri süren filozoflar gelmiş geçmiş. Bunlar, nice insanın ahiret yollarında perişan bir şekilde savrulmalarına, kaybolmalarına ve helak olmalarına yol açmışlardır. Kendileri de tarihin mezbelesinde yok olmuşlardır, viraneye dönmüşlerdir. Hazreti Mevlana, onlardan ve düştükleri tuzaktan, Şöyle bahseder Sendeki eşkıyalığın, azgınlığın azalmasını istiyorsan Çalış çabala da sendeki boş felsefi düşünceler yok olsun Tabiattan ve hayalden doğan Boş ve çirkin felsefi düşünceler seni helak etmesin Nefsaniyetten gelen bu gibi felsefi düşünüşler ancak zanlı ve şüpheyi artırır fakat dini hikmet ise insanı göklerin üstüne çıkarır ötelere yüceltir ahir zamanın zeki filozofları iblis huylu bilginleri kendilerini önce gelenlerden üstün gördüler onlar hileler öğrenerek ortaya atıldılar Dine aykırı fikirlerle hak bilginlerini üzdüler. Onlar ne akıl almaz işler, düzenler peşinde koştular. Asıl kar ve manevi kazanç iksiri olan sabrı, bağışlamayı, müsamahayı, cömertliği yok ettiler. Günümüzde de Kur'an-ı Kerim'i sadece akla istinad ederek tefsir etmeye, hadisi şerifleri bertaraf etmeye, tarihte kaldı diyerek Kur'an ahkamını haşa tatil etmeye, dinimizin manevi, ruhani hayatı demek olan tasavvufu yok saymaya çalışan, kendine din alimi sıfatı verilmiş birçok kişi zuhur etti. Kimisi itikadi, kimisi ameli sahada, Allah ve Resulünün tayin ettiği hududun dışına çıkan bu kişi ve gruplardan, zihin ve kalplerimizi dikkatle muhafaza etmemiz iktiza etmektedir. Din adamı, ilahiyatçı, vaiz, hatip kisvesindeki bu kişilerin sözlerinin 99'u hayırlı ve şifalı görünse dahi, bir şerli ve zehirli fikir hepsini berbat etmeye kafidir. Nitekim bir ton şifalı suyu, bir damla kuvvetli zehir tamamıyla öldürücü hale getirir. İnkar ve küfür aleni olarak dine karşıdır. Dalalet ve nifak gibi dine muhalefetlerse, dini kisveyi kullanırlar. Hz. Mevlana edebi bir lisanla Mescidi i Dırarı anlatır. Adı ve görüntüsü mescid olan bu yer, aslında tefrika ve dalalet mekanıdır. Bu sebeple Allah Teala oranın açılmasına müsaade etmemiştir. Dırar Mescidi Münafıklar Hazreti Peygamber'e bir hile yapmak istediler. Hazreti Ahmet'in dinini yani Müslümanlığı yüceltmek için bir mescit yapalım demişlerdi. Halbuki onların maksadı dini yüceltmek değil, dinden dönmekti. Onlar böylece ters bir oyun oynadılar. Medine'de Kuba semtinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evvelce temelini atmış olduğu Kuba mescidinden başka bir mescit yaptılar. Bu yeni mescidin döşemesi, tavanı, kubbesi süslü idi. Fakat onlar, yeni bir mescit yapmakla asıl Kuba Mescidi'nin cemaatini bölmek istemişlerdi. Yalvarmak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Önünde diz çöktüler. Ey Allah'ın Resulü! Lütuf ve ihsanda bulunmuş olmak için bir de o mescide gelip orayı şereflendirseniz olmaz mı? diye istirhamda bulundular. Ah ne olurdu münafıklar imana gelseler de, bu sözleri gönülden söylemiş olsalardı da muratlarına erselerdi. Ey dostlar! Candan ve gönülden gelmeyen, sadece dilden dökülen sözler, mezbelelikte yetişen yeşilliğe benzer. Allah'ın peygamberine yalanlar söylediler hile ve masal atını sürdüler. O şefkatli, merhametli peygamber de onlara gülümsemekten ve peki demekten başka bir şey yapmadı. O topluluğun teşekkür edilecek işlerini yad etti. Dileklerini yerine getireceğini söyleyerek haber getirenleri sevindirdi. Halbuki onların hileleri süt içinde kıl görünür gibi, bir bir Hazreti Peygamber'e görünüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp o tarafa gitmek isteyince Allah'ın gayreti ve Habibim bu gul yabani sözünü dinleme ve tekliflerini kabul etme diye seslendi. Çünkü bu habis münafıklar hile yoluna saptılar. Söyledikleri sözlerinde hepsinin aksini yaptılar. Onların kastı hile, karanlık işler ve kara yüzlülükten başka bir şey değildir. Hristiyanlar ve Yahudiler İslam dininin hayrını isterler mi? Onlar cehennem köprüsünün üstüne bir mescit yaptılar da Allah'a karşı güya hile oyunu oynadılar. Onların maksadı ashabı birbirine düşürmekti. Yani Kuba'daki Müslümanların bir kısmını kendi mescitlerine çekip müminleri ikiye böleceklerdi. Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme suikast yapmak niyetindeydiler. Her boş boğaz Hakk'a inananların birliklerindeki üstünlüğü nereden bilecekti? Bugün de Ehli sünnet vel cemaat çizgisine muhalif ayrı ayrı yol anlayış ve uygulamalar zuhur etmektedir. Dini program adı altında televizyonlarda sergilenen bazı tartışmalarda meselelere bukufiyeti olmayan milyonlarca seyircinin imanı ifal edilmekte. Halbuki adı mescit konulmuş olmasına bakılmayarak nasıl Mescid-i Dırar bertaraf edilmişse, müminler de böyle meclislerden ve bunları seyretmekten kalplerini muhafaza etmelidir. Kur'an-ı Kerim'in, Sünnet-i Seniyye'nin, Ashab-ı Kiram'ın, Selef-i Salihî'nin nurlu yolu mihenk kabul edilerek, bu gibi hakiki adresten bizleri uzaklaştırıcı, saptırıcı, zararlı telkinlerden, Uzak durmamız icap eder. Bunlara kulak vermek de zehirleyicidir. Hz. Mevlana, insana hayat yolculuğunda ünsiyet kurduğu kişilerin tesirini hatırlatır. Ah, tabiatı bize uymayan dostun verdiği ıstıraplardan! Ah, onların kalbimizde açtığı derin yaralardan! Ey ulu kişiler! Ey büyük insanlar! Aklınızı başınıza alın da kendinize iyi dostlar, uygun arkadaşlar arayın. Kendine gel de görünüşe kapılma. Sahte güzelliklerin putperesti olma. Öyle bir söz de söyleme. Aynı cinsten oluşu görünüşte, surette arama. İnsan, Ölüm anında dili ne söylesin, baş ucunda kim otursun istiyorsa, ömür boyu böyle insanlarla hemhal olmalı, böyle sözlere kulak vermelidir. İnsan, ebediyet yolculuğunun sonunda kimlerle olmak istiyorsa, yolda da onlarla olmalıdır. Mevlana Hazretleri, yolu dosta danışmak gerektiğini ne güzel anlatır. Yolu, yolu dosta danış. Adamın biri, bir türlü karar veremediği bir mesele hakkında kat'i karara varmak, tereddütten kurtulmak için birisine danışarak onun fikrini almak istedi. Danışmak istediği kişi dedi ki Bana güvenerek Bana danışmak için Başvurman hoşuma gitti ama Ben senin dostun Değilim ki Sen benden başkasını bul da Danışacağını ona Danış Ben sana dost değilim Bana danışma Dost olmayanın Vericiyi akılla başarıya ulaşılmaz Git sana dost olan birini ara. Dost şüphe yok ki dostun hayrını ister. Ben dost değilim. Benim gibi birisinden sana fayda gelmez. Ben eğri büğrü yürürüm. Sana yanlış şeyler söylerim. İyi insanlarla dost olup onlarla oturan kişi, külhanda bile olsa gül bahçesinde oturuyor sanılır. Fakat bahçede dost zannettiği kötü düşmanla beraber oturan kişi, külhanda oturuyor gibidir. Aklını başına al da, benliğe kapılarak o samimi dostu küçük görme, onu incitme. İnsanın yolculuğu bir yönüyle mecazdır. Halden hale geçişin ifadesidir. İnsanın muhitinden, arkadaşlarından, Seyrettiği programlardan, kulak verdiği kişilerin fikirlerinden aldığı tesir de onu halden hale çevirir. Hazreti Mevlana dehşetle ikaz eder. Allah'a yemin ederim ki, kötü yılan kötü dosttan iyidir. Kötü yılan insanın canını alır. Fakat kötü dost insanı ateşe atar, yakar, yandırır. İnsan konuşmasa bile kötü arkadaşından huy kapar. Gönül gizlice onun ahlakını alır, benimser. Onun kötü ahlakını kendisine ahlak edinir. Doğruluktan nasibi olmayan, sermayesi bulunmayan arkadaş sana gölgesini düşürür. Senin sermayeni de alır gider. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh de bu korkunç akıbeti şöyle ifade eder. Gayri zihni beraberlik zaman içinde kalbi yakınlığa döner. Bu kalbi yakınlık da kişinin helakine sebep olur. İyi bil ki gafletin getirdiği sarhoşluk, içkinin getirdiğinden daha beterdir. İnsanın ihtiyaç duyduğu hakiki dost ise, hakkı ve hakikati söyleyen, insanı doğruluğa, istikamete, adalete sevk eden kişiler olmalıdır. Müşahhas misalleriyle, ayna ve terazi gibi. Bir kimse incinecek yahut bir şahıs utanacak diye, Ayna ve terazi doğruyu söylemekten çekinirler mi? Ayna da, terazi de yüksek birer mihenk taşıdır. Onlara yüz yıl hizmet etsen de hatırım için doğruyu gizle. Fazla göster, eksik gösterme diye yalvarsan onlar sana derler ki: "Herkesi güldürme." Ayna ve terazi karşısında hilekarlık olur mu? Bizim doğruluğumuz olmasaydı Allah gerçeklerin bizim vasıtamızla tanınmasını ister miydi? İnsanın aklı nefse aldandığında hakikatin mihengi olma vasfını kaybeder. Aynı şekilde hakkın hududundan çıkmış ilim ve fikir adamları da dünyaya, makam, mevkiye vesaire fani şeylere tamah ederek Hakikati çarpıtırlar. Hazreti Mevlana'nın Gönül Lisanı ne güzel tercüman olur. Zevku safaya düşkünlük senin aklının gerçeği düşünmesine engel oldu. Gerçekliğe batılı göstermeye başladı. Cennet yerine cehennemi cazip göstermeye başladı. Aynada tamah olsaydı iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı tarttığı şeylerde gözü kalırdı da onların gerçek halini nasıl olurdu da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Aynalar da zaviyeleri bozularak çukur ayna, dev aynası, cüce aynası gibi hakiki görüntüyü büyütür, küçültür, eğip büker hale getirebilir terazi de bozulabilir. İnsan da bu şekilde manevi ayarları bozulunca, istikametten şaşar. Peygamber ve hak dostları ise, şer-i şerif ölçüsüyle birbirlerine silsilelerle bağlıdırlar. Onlar birbirlerinin sadakat ve emanetinin, doğruluk ve güvenilirliğinin şahididirler. Nitekim, teraziyi doğrultan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine terazidir. Çünkü bir terazinin kontrolü, sağlamlığı tespit edilmiş bir başka terazi ile yapılır. Bir kişi kendini doğru olmayanlarla ölçmeye kalkarsa, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Devrimizin ilim ehlini de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin mihengine vurarak değerlendirmek icap eder. Ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinden ayrılmış bir kişi, ayarı bozulmuş bir terazi gibidir. Her devrin istikametten uzak dalalet ehli, hitabetin tesiri, ekranların yaldızı ve medyanın kuvveti gibi unsurları kullanarak, hakkı batıl göstermeye çalışmaktadır. İnsanı hakikat yolundan uzaklaştırmak, yoldan çıkarmak isteyen şeytan da, tatlı diller döker, türlü kurnazlıklar dener. Mevlana Hazretleri, dikkatli olmamızı işaret eder. Zahire, Zahire aldanma. aldanma. İblis sana sevgili evladım der. Böylece o lanetlenmiş şeytan tatlı sözlerle seni kandırmak ister. Bu kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i mat etti. Bu karga suratlı satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma aldanırsın. Çünkü o, seni aldatacak çok oyunlar bilir. Yaptığı oyunlar boğazında bir çöp gibi yıllarca takılıp kalabilir. O çöp nedir? Mevki, mal ve mülk sevdası. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal, çer çöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında durur, ab hayat içmene engel olur. İstikamet ve doğruluk, özde ve kalpteki iman ve ihsan şuurunun hayatiyetidir. Yoksa Cenab-ı Hak batından mahrum, zahirden ibaret şekli düzgünlüğe bakmaz. Hadis-i şerifte buyurulur, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat sizin, İhlas ve takva bakımından kalplerinize ve amellerinize bakar. Hz. Mevlana dimdik ayakta görünse de hayatiyetini kaybetmiş kuru bir ağacı kendisini kesmeye başlayan bahçıvanla şöyle konuşturur. Kuru ağaç bahçıvana sorar, ''Ey yiğit, benim hatam suçum olmadığı halde neden başımı kesiyorsun?'' Bahçıvan der ki, sus ey kötü huylu. Senin kuru oluşun suçlu olmana yetmez mi? Kuru ağaç, ben dost doğruyum, eğri değilim. Suçum yokken beni niçin kesiyorsun der. Eğer kuvvetli olsaydın, kurumaz ve kesilmezdin. Keşke eğri olsaydın da yaş olsaydın. Öyle olsaydın ağabey hayatı çeker, Dirilik suyu ile karışır hayat bulurdun. Senin tohumun ve aslın kötüymüş, Hoş bir ağaca da aşılanmamışsın. Kötü ve acı bir ağaca, Hoş bir ağaç dalı aşılanırsa, O hoşluk, o kötü ağacın tabiatını etkiler, Onu güzelleştirir, eğriliği de düzelir. Dimdik ayakta duran bir ağaç, zahiri vazifeleri yerine getiren bir kulu temsil eder. Fakat asıl nokta ağacın hem ayakta hem de hayatta olmasıdır. Hayatta değilse o kuru ağaç ya sahibi tarafından kesilmeye yahut çürümeye mahkumdur. İstikametsizlik, eğrilik bir noktadan başlayarak her yeri kaplayabilir. Amelde başlayan bir eğrilik, giderek itikadı sarabilir. Bu sebeple Rabbimizin emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud 112 emri çok mühimdir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu emrin yer aldığı Hud suresi hakkında beni ihtiyarlattı buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri en büyük keramet İstikamettir buyurarak, mana yolculuğunun esas maksadını ilan etmiştir. Hak dostları, sünnet-i Seniyenin en küçük bir hakikatini dahi terk etmeden ihya etmeyi büyük bir vazife bilmiş ve tenzihi bir keraheti işlemek gibi en küçük bir firenin bile çok büyük zararlara götüreceğini ifade etmişlerdir. Bunu bir hak dostu şu misalle izah eder. İnsanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden tek tek kopuşu bir halatın liflerinin tek tek çözülüp kopması gibidir. Halat bütün olarak sağlamdır ama tel tel sökülürse o sağlamlıktan eser kalmaz. Sünnetlerin birer birer hayatımızdan çekilmesi, Allah korusun, ebedi felahımızı pamuk ipliğine bağlı hale getirir. Hazreti Mevlana da bir kıssadan hareketle kulluk hayatında en ufak bir eğriliğe müsaade etmemenin lüzumuna dikkat çeker. Eğriliklerini düzelt. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halife olduğu yıllardan birinde bir Ramazan başlangıcıydı. Birkaç kişi hilali görmek için bir dağın tepesine çıktılar. İçlerinden biri, ''Ya Ömer, işte hilal şuracıkta.'' dedi. Hazreti Ömer hilali göremeyince adama baktı, meseleyi fark etti ve şöyle dedi. O ay senin hayalinden meydana geldi. Yani senin hayalinde göründü. Yoksa ben gökyüzünü senden daha iyi görürüm. Ben tertemiz yeni ayı göremiyorum. Sen elini ıslat da başına sür, ondan sonra yeni ay tarafına bak. Adam elini ıslattı, başına sürdü, artık hilali göremiyordu. Ey müminlerin emiri, dedi. Ay yok, görünmez oldu. Hazreti Ömer radıyallahu an. Evet, dedi. Kaşının bir kılı kıvrılmış, Gözünün önüne gelmişti. O kıl sana bir vehim oku attı. Böylece kıvrılmış bir kıl onu şaşırttı da, Adamcağız hilali gördüm davasına kalkıştı. Kıvrılmış basit bir kıl, yüzüne perde olursa, senin her uzvun, her cüz'ün eğri olunca halin nice olur. Doğrulara uy da, vücudunun eğriliklerini düzelt. Ey doğru gidişli kişi, istikametten ayrılma. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in girizgahı, ve namazlarımızın değişmez niyazı olarak tayin buyurduğu Fatihi şerifede de bize şu şekilde daima istikamet ve hidayet duası talim etmektedir İihdine <tuhun> Sırat hal müstaayım Sırat haldiği enam te aleyhim gayril magdu bir aleyhim ve laballin ya Rabbi, bize sırat-ı müstakimi, dost doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Hidayet ve istikamet her adımda gerekli olduğu için, son nefese kadar bu duaya kavlen ve fiilen devam zarureti vardır. Hazreti Mevlana'nın aktardığı niyazlarıyla Rabbimize yalvaralım. Ey Allah'ım! Sen güzellikte, kemalde, olgunlukta sonsuzsun. Biz de eğrilikte, kusurda sonsuz bir haldeyiz. Ey kerem sahibi! Şu bir avuç kötü kişinin eğriliklerini, günahlarını... Sonsuz lütfunla, ihsanınla ört. Bizim ömrümüz boş yere harcandı gitti. Ömür elbisemizden tek bir iplik kaldı, o da kopmak üzere. Biz büyük bir şehirdik, yıkıldık, harab olduk. Ancak bir duvarımız kaldı. Ey büyükler büyüğü, ey sahibimiz! Şu arta kalanı esirge, muhafaza et, koru. Koru da şeytanın canı büsbütün sevinemesin. Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah'ım! Sen bize dünyada da, ahirette de iyilik ver, güzellik ver. Allah'ım bizim yolumuzu gül bahçesi gibi güzelleştir. Varacağımız yerde sen bulun, konak yerimiz sen ol, yürüdüğümüz yol bizi sana götürsün, sadece cennete değil. Amin. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını dinlediniz.